Bismillahirrahmanirrahim Rahim mümin suresi bir ismi de kafesi suresidir Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden üç'e kadar ha Mim. kitabın indirilişi Aziz Alim olan Allah'tandır günahları bağışlayan tevbeyi kabul eden Cezasız şiddetli lütfu bol olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş onadır. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır. Manasını Rabbimiz subhan-ı kuvveti bilir. Bir adiş şerifte selatü vesselam Geceleyin yattığınız takdirde hamim onlar zafer elemeyecekler deyiniz bu sureleri okuyan rahat eder ve fazilete erer buyurmuştur kitabın şu Kur'an'ın indirilişi aziz izzet ve ilim sahibi olan tarafı asla mağlup olmayan alim olan üzerindeki örtüler ne derece kesif olursa olsun hiçbir zerrenin kendisine gizli olmadığı Allah'tan Allah katındadır Günahları bağışlayan tövbeyi kabul edendir. Geçmiş günahları bağışlar katında boyun eğen ve zatına tövbe edenin tövbesini kabul eder. İsyan eden, azan, dünya hayatını tercih eden, Allah'ın emirlerine boyun eğmeyen, büyüklenen ve zulmeden kimselere karşı cezası şiddetli olandır. Dörtten altıya kadar edenlerden başkası Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmaya girişmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh halmi de yalanlandı. Arkalarından muhtelif topluluklar da. Her ümmet kendi peygamberini yalanlamaya yeltendi ve hakkı batılla yok etmek için mücadeleye girişti. En sonunda ben de onları yakaladım. Azabım nasılmış? Öylece küfredenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü gerçekleşti. Rabbimiz Subhanahu ve Teala apaçık ortaya çıktıktan ve burhanlar ortaya konulduktan sonra Allah'ın ayetlerini, hüccetlerini ve burhanlarını inkar eden kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmaya girişip gerçeği reddetmez diyor. Öyleyse onların şehirlerde malları ve dünya nimetleri içinde dönüp dolaşması seni aldatmasın. Daha sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala kavminden yalanlayanlara karşı Peygamberi Muhammed'i teselli ederek onun için kendisinden önce geçen peygamberlerde güzel bir örnek olduğunu bildiriyor. Şüphesiz onların ümmetleri de kendilerini yalanlamış ve aykırı gitmişlerdi. Ve onlardan çok azı resullerine iman etmişlerdi. Evet. En sonunda ben de onları yakaladım, işlemiş oldukları bu büyük günahları sebebiyle onları helak ettim. Azabım nasılmış? Onlara olan azabım ve cezalandırmam sana nasıl ulaştı? Şüphesiz ki o son derece şiddetli ve acıtıcı, elem vericiydi. Böylece küfredenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü gerçekleşti. 7'den 9'a kadar arşı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rab'larını hamd ile tesbih ederler. Ona inanırlar ve müminlerin yargılanmasını isterler. Rabbimiz ilim ve rahmetle her şeyi kuşattın tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları ve babalarından, eşlerinden soylarından salih olanları Kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine girdir. Şüphesiz ki aziz, hakim olan sensin sen. Onları kötülüklerden koru. O gün kötülüklerden kimi korursan, şüphesiz ona rahmet etmiş olursun. En büyük kurtuluş budur. Rabbimiz Spanuhu ve Teala arşı taşıyan dört mukazabın melek ile onların çevresindeki Keribuy'un meleklerinin Allah'ı tesbihle Rablarına hamd ettiklerini haber veriyor. Onlar Allah'ı Teala'yı noksansız temzihe dalalet eden tesbihle Allah'ı Teala için övgü sıfatların ispatını gerektiren hamd etmeyle birlikte yaparlar. Allah'a inanırlar, ona boyun eğer katında küçülürler. Ve onlar kayba iman eden yeryüzü halkından müminlerin yargılanmasını isterler. Allah'ı Teala'ya mıkarrabın meleklerin yanlarında olmaksın müminler için dua etmelerini takdir buyurmuş. Madem ki meleklerin seviyesi budur o halde onlar bir müminin yanında olmayan mümin kardeş için duasına da amin derler. Evet. Bu sebepledir ki onlar arşı taşıyan melekler müminler için dua ettikleri zaman şöyle derler. Rabbimiz ilim ve rahmetle her şeyi kuşatmıştır. Rahmeti onların günahlarını ve hatalarını kapsayacak kadar geniştir. İlmi ise onların bütün amellerini ve hareketlerini kuşatmıştır. Tevbe edip seni yoluna uyanları bağışla, tevbe edip sana döndükleri içinde bulundukları günahlardan sıyrıldıkları, kendilerine emretmiş olduğun hayır işleri işleme ve münkerleri terk etmede senin emrine uydukları takdirde bu günahkarları bağışla. Amin şüphesiz ki asla karşı durulamayan, galip gelinemeyen, dilediği olan, dilemediği olmayan aziz, sözlerinde fiillerinde, şeriat ve kaderinde hakim olan sensin. Sen. Ondan 14'e kadar küfredenlere seslenilir ki Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet olunuyordunuz da küfür ediyordunuz. Onlar da Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha çıkmaya yol var mı derler. Bunun sebebi şudur. Yalnız Allah'a dua edildiği zaman inkar ederdiniz de ona şirk koşulunca inanırdınız. Artık hüküm Ali, Sebir Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık endiren O'dur. Ona yönelenden başkası ibret almaz. Öyleyse kafirler istemese de siz dini yalnız ona haris kılan, ola, kılanlar olarak Allah'a dua edin. Allah subhanahu ve teala burada kafirlerden haber veriyor. Onlar yalımlanan ateşler içindelerken hiç kimsenin kurtulmaya güç yetiştiremeyeceği Allah'ın azabıyla Yüz yüze geldiklerinde kıyamet gününü iddia edip bağırışacaklar. İşte o zaman ateşe girmelerine sebep olan geçmiş kötü amelleri sebebiyle kendi kendilerine kızacaklar. Son derece şiddetli bir şekilde kazaplanacaklardır. Melekler o sırada onlara yüze bir haber verme ve seslenişten şöyle haber verecek. Ey bu azap içinde kıvrananlar dünyadayken imana çağrılıp da küfrettiğiniz zaman Allah'ın size gazabı bugün şu durumda sizin kendinize kızgınlığınızdan çok daha şiddetlidir. Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet da küfür ediyordunuz. Evet. Onlar dünyada kendilerine iman teklif edildiği zaman imanı terk edip kabul etmemekte direnen dalalet ehline Allah'ın gazabı kıyamet günü Allah'ın azabını gözleriyle müşahede ettikleri zamanda onların kendilerine olan gazaplarından daha büyüktür. Evet. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Öyleyse kafirler istemese de siz dini yalnız ona halis kılanlar olarak Allah'a dua edin ibadet ve duayı yegane Allah'a tahsis ederek gidişatlarında ve yollarında müşriklere muhalefet edin buyuruyor 15, 16 ve 17 dereceleri yükselten arşın sahibi Allah karşılaşma gününden korkutmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğini indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk, vahid, kahhar olan Allah'ındır. Bugün her nefis kazandığı ile karşılık görür. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah subhanahu ve teala azametini, kibriyasını ve bütün yaratıkların üzerinde onların tavanı gibi olan yüce arşının yüksekliğine haber veriyor ki nitekim başka bir ayet-i kerimede de derecelere sahip Allah katındandır nelekler ve ruh miktarı 50 bin yıl olan bir günde o dereceleri yükselip çıkarlar buyurur evet kendi emrinde olan ruhu kullarından dilediğine indirir ayet-i kerimesi Allah subhanahu ve teala'nın şu kavli gibidir o kullarından dilediğine kendi emrinden melekleri ruh ile indirir ki benden başka ilah yoktur benden sakının diye büyütsünler diyedir. O gün onlar ortaya çıkarlar her şey apaçık ve zahirdir. Onları gizleyecek, gölgeleyecek ve örtecek hiçbir şey yoktur. Bu sebepledir ki şöyle buyrulur. O gün onlar ortaya çıkarlar, hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmar. Allah'ın ilmine göre her şey bir seviyede ve eşittir. Kimindir bugün mülk, vahid, kahhar olan Allah'ındır. Daha önce de İblimel hadisinde geçtiği üzere, Allah'ı Teala gökleri ve yeri eliyle sonra da ben melekim, ben cebparım, ben mütekebbirim yeryüzünün kralları nerede? Nerede zulmeden ve büyüklenenler buyuracaktır. Evet, Allah o günde, Arşın gölgesinde gölgelenen salih kullarından öylesin. 18, 19 ve 20. Onları yaklaşan günüyle uyar. O zaman ki yürekler ağızlara gelecek, tasadan yutkunacaklar. Zalimlerin ne dostu, ne de dinlenecek şefaatçisi olur. O gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlediğini bilir. Allah hak ile hükmeder. Onu bırakıp da taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemez. Şüphesiz ki Allah Semidir, Basirdir. Evet. Burada kalpler korkudan ağızla gelecek ne çıkacak ne de yerlerine dönebileceklerdir. Onların susacakları, hiç kimsenin Allah'ın izni olmadan konuşmayacağı burada bildirilir. Zalimlerin ne dostu ne de dinlenecek şefaatisi var. Allah'a şirk kuşmak suretiyle kendilerine zulmeden bu kimselerin fayda verecek bir yakınları ve onlar hakkında şefaat edecek bir şefaatçileri olmaz. Aksine onlar için hayırlara giden bütün yollar kesilmiştir. Allah subhanahu ve teala o gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlediğini bilir Erken burada küçüğü büyüğü, önemlisi, önemsizi incesi ve latif olanıyla ilminin her şeyi kuşatmış olduğunu haber vererek ilmiyle insanları sakındırmaktadır. Böylece belki Allah'tan gerektiği şekilde haya eder, gerektiği şekilde ondan sakınır, onun her şeyi gören olduğunu bilenin muratebesiyle Allah'ın hakkına riayet ederler. Şüphesiz Allah her ne kadar emin olduklarını ısrar etseler de hain gözleri, gönüller ve kalplerin gizlediklerini en iyi bilendir. 21 ve 22 Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onlar Kendilerinden daha kuvvetli ve yeryüzünde çok eser bırakan kimselerdi. Allah onları günahlarıyla yakalayıverdi. Allah'a karşı onları koruyan yoktur. Bu peygamberleri kendilerini apaçık mucizelerle geldiğinde inkar etmelerindendir. Allah da onları yakalayıverdi. Muhakkak ki o kuvvetlidir. Cezalandırması pek şiddetlidir. Rabbimiz Subhanahu Teala bu ayet-i kerimelerde buyuruyor ki Ey Muhammed şu senin risaletini inkar edip yalanlayanlar yeryüzünde dolaşıp gezmiyorlar mı ki? Kendilerinden önce peygamberleri yalanlayan ümmetlerin başlarına nelerin geldiğini, ne gibi azaplara düşer kaldıklarını görürsünler. Onlar şüphesiz kendilerinden daha kuvvetli ve yeryüzünde daha çok eser bırakan kimselerdi. Onlar kendilerinin güç yetiştiremeyeceği konaklar ve muhteşem binalar inşa edip eser olarak bırakmış kimselerdi. Sallallahu Teala onları yakalayışının sebebini ve işlemiş olduğu günahları zikrederek bu peygamberleri kendilerine apaçık mucizelerle delil ve burhanlarla geldiğinde bu apaçık beyan ve burhanlara rağmen inkar etmelerindendir. Allah da onları yakalayıverdi helak ediverdi. Kafirler içinde elbette bunun bilmişliği daha vardır. Muhakkak yok kuvvetlidir. Cezalandırması ve azabı pek şiddetlidir. Allah bizi bundan korusun. 23'ten 27'ye kadar olsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık Burhan ile gönderdik. Firavun'a Hamanı ve Karuna Bu yalancı sihirbazın Biridir dediler O katımızdan kendilerine Hakkı getirince Onunla beraber iman etmiş Olanların oğullarını öldürün Kadınlarını sağ bırakın dediler Kafirlerin düzeni Heder olmaktan başka bir şey değildir Firavun demişti ki Bırakın beni de Musa'yı öldüreyim O ise Rabbine yalvara dursun onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa da demişti ki doğrusu ben hesap gününe inanmayan her mütekebbirden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığınırım. allah Teala Resul'ünün kavminden kendini yalanlayanların yalanlamasına karşı teselli ediyor. Dünyada ve ahirette güzel akıbet ve zaferin onun olacağını Diyor. Nitekim apaçık mucizeler ve delillerle Allah'ın peygamber olarak göndermiş olduğu Musa ibni İmran hakkında da böyle olmuştu. Bu sebepledir ki and ki biz Musa'yı ayetlerimizde ve apaçık Burhan ile Mısır diyarındaki Kıptilerin kralı Firavun'a, onun veziri Haman'a ve zamanında insanların mal ve ticaretten en zengin olan Karun'a gönderdik diyor. Onlar bu yalancı sihirbazın biridir diyerek onu sihirbaz, göz boyayıcı ve Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğine dair sözünde yalancı saymışlardı. Bu ayet kelime Allah'ı allah Teala'nın şu kavli gibidir. İşte böyle. Onlardan öncekilerine herhangi bir peygamber geldiğinde sadece sihirbazdır veya delidir dediler. Öncekiler sonrakilere böyle mi ettiler? Hayır onlar azgın bir millettir diyor Rabbimiz Subhani Kuvveti âlâ. Allah Azze ve Celle kafirlerin düzeni heder olmaktan başka bir şey değildir diyerek onların düzeni ve kendilerine karşı İsrailoğulları üstün gelmesinler diye İsrailoğullarının sayısını azaltma maksadı ancak sapıklık içinde heder olup gitmekten başka bir şeye yaramayacaktır Firavun Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye öldüreyim dediğinde Rabbimiz bunu haber veriyor Firavun kavmine bırakın beni sizin için Musa'yı öldüreyim o ise Rabbuna yalvara dursun elbette ben onun duasını aldıracak değilim Firavun'un bu ifadeleri inkarın, inadın ve mücdimliğinin en üst derecesidir Firavun'un onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum sözünde Hz. Musa kastedilmektedir. Firavun Hz. Musa'nın insanları kendi yolundan saptırarak adetlerini ve gelenekleri değiştirmesinden korkuyordu. Bu sebepledir ki Firavun Hz. Musa'ya karşı insanlara acıyıp şefkat diyan, duyan bir vaiz durumuna düşüverdi. Evet. Musa ise ben senin bu türlü sözlerinden yeri göğü yaratan dualara icabet eden Rabb'e sığınırım diyerek Allah'a sığınmıştır. 28 ve 29 Firavun hanedanından olup da imanını gizleyen mümin bir adam da demişti ki Rabb'im Allah'tır dedi diye bir kişiyi mi öldüreceksiniz. Halbuki o size Rabb'inizden ayetlerle gelmiştir. Eğer yalancıysa yalanı kendisine. Eğer doğru sözlüyse sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Muhakkak ki Allah hatta şal, yalancı bir kimseyi hidayete erdirmez. Ey hanım bugün mülk sizindir. Yeryüzünde galipsizsiniz. Fakat Allah'ın baskını gelip çatınca ona karşı bize kim yardım eder? Firavun dedi ki, ben size kendi görüşümden başkasını söylemiyorum. Size doğru yolun tersini de göstermiyorum. Evet, mümin olan bu kişi, Firavun hanedanından bir katliydi. Sutti onun Firavun'un amcası olduğunu da söylemiştir. Bu kişinin Musa ile birlikte kurtulan kişi olduğu da söylenir. Bu mümin kişinin İsrail oğullarından olduğuna dair haberleri İbn-i Çünkü Firavun onun sözünü dinlemiş ve Hazreti Musa'yı öldürmekten vazgeçmiştir. Bu kişi imanını kalma olan Kıptilerden saklamaktaydı. Firavun bırakın beni Musa'yı öldüreyim deyince o ana kadar imanını açığa vurmamış ancak o zaman Allah için öfkesini açığa vurmuştur cihadın en üstünü zalim bir sultanın yanında adalet dolanan bir söz söylemektir. Nitekim bu gerçek hadiste de ifadesini bulmaktadır. Elbette firavun katında bu sözden daha büyüğü olamazdı. O şöyle demişti Rabbim Allah'tır diye dedi diye bir kişiyi mi öldüreceksiniz? Evet. Halbuki o size Rabbinizden ayetlerle gelmişti getirmiş olduğu hakkın doğruluğuna dair önünüze burhanlar koymuşken sadece Rabbim Allah'tır dedi diye bir kişiyi mi öldüreceksiniz onu bu yüzden nasıl öldürürsünüz sonra bu mümin kişi hitap etmede onların derecesine inerek şöyle devam ediyor eğer yalancıysa yalanı kendisine eğer doğru söz ise sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir Şayet getirdikleri sizce sıhhatli değilse makul olan şey onu kendi haline bırakıp eziyet etmemenizdir. Şayet yalancı ise zaten Allah bu yalancılığından dolayı onu dünyada ve ahirette cezalandıracaktır. Ama bir de siz ona eziyet ettiğiniz halde sözünde doğru ise işte o zaman sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı sizin başınıza gelecektir. Şüphesiz o kendisine zıt gitmeniz halinde sizi dünya ve azabıyla tehdit etmektedir. Halbuki size göre onun doğru olması caiz ve mümkündür. O halde bu durumda size düşen ona karşı çıkmamanızdır. Tam aksine onu ve kavmini bırakın da kavmini Hakk'a davet etsin ve kavmi de ona tabi olsun. 30'dan 35'e kadar inanmış olan dedi ki ey kavmim Doğrusu ben sizin hakkınızda peygamberleri yalan, yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah kullarına zulüm dilemez. Ey kavmin, doğrusu ben sizin için o feryadı sigan gününden endişe ediyorum. Arkanıza dönüp kaçacağınız gün sizi Allah'a karşı koruyan bulunmaz. Allah kimi saptırırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Ant olsun ki daha önce Yusuf da size apaçık puhanlarla gelmişti. O zaman da size getirdiği şeylerden şüphelenip durdunuz. Nihayet vefat edince Allah bundan sonra hiçbir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah, hatta şan aşırı şüphecileri böyle şaşırtır. Onlar ki kendilerine gelmiş bir hücret bulunmaksın, Allah'ın ayetleri üzerinde tartışırlar. Bu Allah katında da iman edenlerin yanında da öfkeyi artırır. Ve böylece Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler. Evet. Firavun hanedanından olan bu mümin salih kişi kavmini yine uyarmaya devam ediyor. Ve geçmiş ümmetlere işaret ederek onlara gönderilen resulleri inkar edenleri başlarına neler geldiğini ve en sonda Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlatarak onun vefatıyla sizler yani aynı soydan geldikleri için siz ondan sonra Rabbiniz peygamber getirmeyecek diyordunuz halbuki Allah bakın yine peygamber getirdi ondan şüphe ediyorlardı bakın yine aynı Resul geldi neden hakka dönüp neden sözünü dinlemiyorsunuz diyerek kalbini uyarıyor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 36 ve 37 Firavun demişti ki Ey haman Bana yüksek bir kule yap Belki o yollara ulaşabilirim Göklerin yollarına Musa'nın ilahını görürüm Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum Böylece yaptığı kötü iş Firavun'a güzel gösterildi de Doğru yoldan alıkonuldu Firavun'un düzeni elbette boşa gidecekti Allah subhanahu ve teala burada Firavun'un kibir, isyan ve Hazreti Musa'yı yalanlamaktaki itirafını haber veriyor Firavun veziri Haman'a muhteşem yüksek bir kule, kule inşa etmesini onu pişirilmiş çamurdan kesilmiş tuğlulardan yapmasını emrediyor ve Ey Haman haydi benim için çamurun üzerinde ateş yaktı bana yüksek bir kureyap koyuyor. Evet. Belki o yollara ulaşırım, göklerin yolları ayetinde. Göklerin yolları ile göklerin kapıları kastediliyor. Bu ifadeyle, Musa'nın ilahını görürüm, doğrusu ben onu yalancı sanıyorum. Kavli Firavun'un küfür ve haddi tecavüzde ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. 38'den 40'a kadar O inanan kişi de demişti ki Ey kavmin bana uyun Sizi doğru yola hidayet edeyim Ey kavmin Şüphesiz dünya hayatı Geçici bir geçinmedir Ahiret ise doğrusu işte o Asıl kalınacak yurt odur Kim bir kötülük işlerse Ancak onun benzeriyle ceza görür Kadın veya erkek Her kim inanarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız şekilde rızıklanırlar. O mümin kişi kavminden isyan eden azan ve dünya hayatını tercih ederek en yüce cebbarı mutanlara şöyle demişti. Ey kavmum bana uyun sizi doğru yola hidayet edeyim. Elbette ben firavunun ben size doğru yolun tersini de göstermiyorum sözündeki gibi yalan söylemiyorum. Daha sonra o mümin kişi kavmini Hz. Musa'nın risaletini tasdikten kendilerini alıkoyan ve ahirete tercih etmiş oldukları dünya konusunda zühde davet ederek şöyle demişti Ey kavmin şüphesiz dünya hayatı geçici bir geçinmedir son derece azdır zahil olacak yakında sona erecek ve mahvolacaktır ahiret ise doğrusu işte o asıl kalınacak yurt odur o öyle bir yurttur ki sona ermeyecek ondan ayrılınmayacak ondan bir başkasına geçilmeyecektir. O ya naim cennetleridir ya da cahim cehennemidir. Evet. Allah bizi cennete girenlerden eylesin. 41'den 46'ya kadar Ey kavmin bana ne oluyor ki ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz siz beni Allah'a küfretmem, hiç tanımadığım nesneleri ona ortak tutmam için çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz ve gaffara çağırıyorum. Şüphesiz sizin beni kendisine çağırdığınız bu dünyada da ahirette de çağırabilecek kabiliyette değil. Ve muhakkak dönüşümüz Allah'adır. Elbette müşrifler işte onlar cehennem yaranı olanlardır. Size söylediğimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum muhakkak ki Allah kulları görendir Allah onu kurmak istedikleri tuzakların fenalıklarından korudu ve firavunun adamlarını azabın kötüsüyle kuşatıverdi sabah akşam ateşe sunulurlar kıyamet koptuğu gün firavunun adamlarını azabın en şiddet şiddetisine sokun denir <gülüyor> o mümin kişi kavmine nasiyata. Devam ediyor ve onları Allah'ın birliğine davet ediyor. Onların ise davet ettikleri şeyin kendisini cehennem ateşine sokacağını haber veriyor. Ve kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe, Allah'a küfür etmeye, hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz ve gaflara çağırıyorum. O izzet ve kibriyası ile birlikte kendisine tövbe eden günahını bağışlar ve burada da dünya ve ahireti onlara hatırlatıyor. Size söylediğimi hatırlayacaksınız. Size emrettiğim, size yasakladığım, size nasihat edip açıkladığımın doğruluğunu bilip hatırlayacak, pişmanlığın fayda vermediği bir yerde pişman olacaksınız diyerek onları tehdit etmiştir. Yine Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un sabah akşam ateşe sunulduğunu ve onların kıyamette de çok ağır bir azaba uğrayacağını haber vererek buradaki işareti de kabir azabınadır. Çünkü şu an kıyamet kopmamış onlar kabirdedir. Sabah akşam sunulduğu ateşte kabrinin cehennem bahçelerinden cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu haber vermektedir. Evet kabir azabının olmadığını söyleyenlere bu ayet-i kerime olarak yeterdi artardı 47'den 50'ye kadar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken güçsüzler büyüklük taslayanlara derler ki doğrusu biz size uymuştuk şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz büyüklük taslayanlar Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında hükmünü vermiştir derler. Ateşli olanlar cehennemin bekçilerine derler ki, Rabbimize yalvarın da hiç değilse bir gün olsun azabımızı hasfif etsin. Onlar da derler ki, size peygamberleriniz Burhan gelmemişler miydi? Evet derler. Öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarışı şüphesiz boşunadır. Rabbimiz ve Kuvvet burada da cehennemliklerin cehennemde tartışmalarını ve birbirleriyle hasımlaştıklarını haber veriyor. Firavun ve kavmi de onların içindedirler. Tabi durumlarındaki zayıflar, büyük denenler, kumandanlar, efendiler ve büyüklere doğrusu biz size uymuştuk. Dünyada iten bizi çağırmış olduğunuz küfür ve sapıklığa itaat ettik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz? Bizim yerimize ateşin bir parçasını yüklenir misiniz diyecekler de büyüklük taslayanlar doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Biz sizin yerinize ondan herhangi bir parçasını yüklenecek değiliz diyerek sözden işte bulunacaklar ve birbirlerine 50 bizden 56'ya kadar şüphesiz ki biz Peygamberlerimize ve iman etmiş olanlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şehadet edecekleri günde mutlaka yardım ederiz. O gün mazeretleri zalimlere fayda vermez. Lanet onların, yurdun kötüsü de onlarındır. Ant olsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail oğullarına da kitabı miras bıraktık. Ki o, akıl sahipleri için hidayet ve öğüttür. Şimdi sen sabret. Allah'ın vaadi mutlaka haktır. Günahının yargılanmasını dile, sabah akşam Rabb'ın hamd ile tesbih et. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanların, göğüslerinde şüphesiz ki ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Öyleyse sen Allah'a sığın muhakkak ki O'dur ve baser. Evet. Burada yardımdan maksat umûmidir. Onlara eziyet edenlerden Allah'ın intikam almasıdır. Bu ister onların huzurunda, ister onlar yokken veya öldürdükten sonra olsun, değişmez. Nitekim Hazreti Yahya, Zekeriya ve Eşiyayı öldürenler üzerine Allahü Teala düşmanlarını musallat kılmış ve düşmanlar onları alçaltmış kanlarını dökmüştür. Anlatıldığına göre allah Teala Nemrutu muhtedir ve aziz olan hakkın yakalayışıyla yakalayıp telak etmiştir. Yahudilerden Hazreti İsa'yı çarmıha girmek isteyen ve buna kast edenlere gelince Allahü Teala onlar üzerine de Rumları musallat kılmış Rumlar bu Yahudileri alçaltmış zelil kılmış allah Teala Rumları onlara galip getirmiştir. Kıyamet gününden önce de Meryem oğlu İsa adaletli bir imam adaletli bir hakem olarak inecek. deccalı Yahudilerden olan ordusunu ve domuzu öldürecek haçı kıracak cizye koyacak. İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmeyecektir. Şüphesiz bu en büyük yardımdır. İşte Allah-u Teala'nın eski ve yeni yaratıkları hakkındaki sünneti otur 57'den 59'a kadar elbette ki göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür ne var ki insanların çoğu bilmezler körle gören inanıp salih amel işleyenlerle kötülük yapan bir değildir ne de az düşünüyorsunuz kıyamet günü mutlaka gelecektir bunda hiç şüphe yoktur. Ne var ki insanların çoğu inanmazlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yaratıkları kıyamet günü yeniden yaratacağını, bunun zatına son derece kolay olduğunu haber veriyor. Zira o gökleri ve yeri yaratmış, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılması insanların ilk defa ve ikinci yaratılmasından daha büyüktür. Buna güç yetiren Elbette ondan daha aşağı olana evvellerden kadir olur. Körle gören, inanıp salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Hiçbir şey görmeyen kör ile gözünün ulaşabildiği her şeyi gören kimse nasıl eşit olmayıp aralarında büyük bir fark varsa aynı şekilde iyi müminlerle günahkar kafirler de bir değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. İnsanların bir çoğu ne kadar az düşünüyor. Kıyamet günü mutlaka gelecek, vuku bulacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Ne var ki insanların çoğu inanmaz, onu doğrulamaz. Aksine varlığı inkar eder, yalanlarlar. Evet. 60. Rabbiniz bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklenip büyükbülüklerine yediremeyenler hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir diyor. Rabbimiz Subhanu ve Teala lütuf ve kereminin eseri olarak kullarını zatına dua etmeye çağırıyor ve dualarına icabet edeceğini garantiliyor. Evet. Ve Rabbimiz Subhanu ve Teala zatından istemeyi tek terk ettiği takdirde öfkeleneceğini Adem oğulları ise kendilerinden istendiğinde öfkeleneceğini bildiriyor. Yine Ali Selatü vesselam efendimiz kim Allah'a dua etmezse Allah Teala ona öfkelenir buyuruyor. Yine Ali vesselam kim ondan istemezse ona gazap eder buyurmuştur. Yine Ali Selatü vesselam efendimiz Şüphesiz ki kalan zamanınızda Rabbinizin rahmetinin esintileri vardır. Bu esintilere göğüslerinizi açın. Olur ki Allah'ın bu rahmetine muvaffak gelecek bir dua olur da bu duanın sahibi duasıyla öyle bir mutlu olur ki ondan sonra bir daha ebediyen hüsnağına uğramaz. Evet. Allah subhanahu ve teala kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Çünkü Allah'tan ancak kafirler ümidi keser ve ondan bir şey istemez. 61'den 65'e kadar Allah odur ki dinlenesiniz diye size geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kılmıştır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkardır. Ne var ki insanların çoğu şükretmezler. İşte Rabbiniz olan her şeyi yaratan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da çevriliyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler işte böyle çevriliyorlar. Allah odur ki sizin için yeri bir karargah, göğü bir bina etmiş size şekil verip şeklinizi güzelleştirmiş ve size temiz şeylerden rızık vermiştir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ne yücedir. O biridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Hamdulsun alemlerin Rabb'i Allah'a. Allah subhanahu ve teala burada yaratıklarına bahşetmiş olduğu nimetleri sayıyor. Geceyi gündüzün geçimlik çeşinde koşmak suretiyle yapmış oldukları hareketlerden istirahat edip künet bulsunlar diye gündüzü de yolculuklarla ülkeler kat etmekle sanatlarını icdaya imkan bulmalarla tasarruf bulunsanlar diye aydınlık olarak yarattığını bildiriyor. Nasıl ki bunlar Allah'tan başkasına ibadet etmekle dalalete düşmüşlerse aynı şekilde onlardan öncekilerde bir delil ve burhan olmaksın mücerret bilgisizlikle ve kendi arzularıyla Allah'tan başkasına tapılmışlardır. Allah'ın hüküket ve ayetlerini inkar etmişler. Allah, O'dur ki sizin için bir karargah. Üzerinde yaşayacağınız, tasarrufta bulunacağınız, köşe bucaklarda dolaşıp yürüyeceğiniz bir karar yeri bir döşek ve beşik kılmıştır. Sizi sarsmasın diye onu dağlarla pekiştirmiş, göğü de alem için koruyucu bir tavan, bir bina yapan, size şekil verip de şeklinizi güzelleştiren, sizi en güzel şekilde yaratıp ahseni takvim üzere en mükemmel sureti size bahşeden, sizi temiz şeylerle dünyada yiyecek ve içecek, içeceklerle rızıklandırandır. Hala bunları bilip dururken o dili olandan ondan başka hiçbir ilah olmadığı halde neden başkalarına kulluk ediyorsunuz diye uyarıyor. Ve neden hamd etmiyorsunuz diye tehdit ediyor. 66'dan 68'e kadar de ki Rabbimden bana apaçık deliller geldiği için sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmekten katiyetle nehyolundum. Ve alemlerin bana teslim olmakla emrolundum. Sizi topraktan sonra bir nusheden sonra bir kan pıhtısından yaratan sonra ergenlik çağına ulaşmanız, sonra da yaşlanmanız için sizi bebek olarak dünyaya çıkaran O'dur. Kiminiz daha önce öldürülürsünüz, kiminiz de adı konulmuş bir ecele erişirsiniz. Olur ki böylece aklınızı kullanırsınız. Dirilten de öldüren de O'dur. Bir şeye hükmetti mi sadece O'na ol der, O'na verir. Rabbimiz Subhan-ı Kuvvet Teala burada Ey Muhammed! Şümüştiklere söyle: Allahu Teala kendi zatının dışında putlara Allah'a eş saydıklarına tapınılmasını kesinlikle men etmektedir. Allahu Teala burada zatının dışında hiç kimsenin ibadete müstahak olmadığını beyan ediyor ve yukarıdaki ayetlerini sıralıyor. 69'dan 76'ya kadar Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmaları görmez misin? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve peygamberimizden gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Yakında bilecekler. Hani boyunlarında demir halkalar ve zincirler ile sürüklenirler. Kaynar suya, sonra ateşte yakılırlar. Sonra onlara denir ki, nerede şirk koştuklarınız? Allah'tan başka? Derler ki bizden uzaklaştılar. Hayır, zaten biz önceleri hiçbir şey ibadet etmiyorduk. İşte Allah kâsüleri böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve öbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebediyen kalıcı olarak cehenneme kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. Allah subhanahu ve teala ey Muhammed şu Allah'ın ayetlerini yalanlayan, gerçeğe karşı batille mücadele edenlere şaşmıyor musun? akılları nasıl olup da hidayetten dalalete çevriliyor. Onlar kitabı ve peygamberimizden gönderdiklerimizi, hidayet ve beyanı yalanlayanlardır, yakında öleceklerdir diyor. Burası Allah subhanahu ve teâlâ'nın böyle kimselere şiddetli bir tehditidir. Ve sonra, nerede Allah'ın dışında aşır koştuğunuz ve tapınmakta olduğunuz putlar, bugün size yardım ediyorlar mı? Derler ki bizden uzaklaşıp gittiler. Bize hiçbir faydaları olmadı. Hayır, zaten biz önceleri hiçbir şey ibadet etmiyordu. Bu sözleriyle putları olan ibadetlerini inkar ederler. Melekler onlara, şu sizin içinizde bulunduğunuz ceza ve azap, yeryüzünde haksız yere şımarmanız, kendinizi beğenmeniz ve aşırı sevinmeniz ve böbürlenmeniz, öbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebediyen kalıcı olarak cehenneme kapılarından girin. Allah'ın ayetlerine karşı ve Allah'ın delillerine, hüccetlerine tabi olmaktan büyük denip, kibirlenenlerin dönüp gidecekleri içinde altı ve şiddetli azap bulunan yer ne kötü konak ve ne kötü kalacak yerdir. 77 ve 78 Şu halde sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteriz veya seni kendimize alırız. Nihayet onların dönüşü ancak bizedir. Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik. Onların kimini sana anlattık, kimini anlatmadık. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri geldiği vakitte iş gerçekten biter. İşte o zaman batıl isteyenler hüsrana da kalırlar. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala elçisi Muhammed'e kavminden kendini yalanlayanların yalanlamasına karşı sabretmeyi emrediyor. Şüphesiz ki Allah ona yardım ve kavmine karşı zafer vaadını yerine getirecek. Güzel akıbeti dünyada vahirette hem ona hem de ona tabi olanlara mahsus olacaktır buyuruyor. Veya seni kendimize alırız. Nihayet onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra Rabbimiz Sübhanehu ve Teala peygamberini teselli ederek and ki senden önceki peygamberler de gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini anlatmadık buyuruyor. Ve Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin hiçbir şey getiremeyeceğini bir mucize hakkının olmadığını ve her şeyin Allah'ın izniyle olduğunu haber veriyor. Ancak inananların kurtulacağını, kafirlerin ise kışlanda kalacağını bildiriyor. 79'dan 85'e kadar Allah odur ki binek olarak kullanasınız ve yiyesiniz diye davarları sizin için yaratmıştır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki arzulara, onlara binerek ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Size ayetlerini gösterir, Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Yeryüzünde gezip dolaşlar, dolaşmazlar mı ki, kendilerinden öncekilerinin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Hem onlar kendilerinden daha çok, daha kuvvetli, ve yeryüzünde daha sağlam eser bırakan kimselerdi. Ama kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı. Peygamberleri kendilerine hükçeplerle gelince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlandılar da alaya aldıkları şey kendilerini kuşataverdi. Baskınımızı görünce yalnız Allah'a inandık ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ama baskınımızı görüp de öylece inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında öteden beri cari olan sünnetidir. Ve işte kafirler burada hüsnana uğramışlardır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da kullarına olan nimetlerini hatırlatıyor. Onlara verdiği nimetlerden bahsettikten sonra geçmiş zamanlarda elçilerini yalanlayan ümmetlerden Güçlü ve kuvvetli olmalarına rağmen yeryüzünde eserler bırakmalarına, birçok mallar toplamalarına rağmen başlarına gelen şiddetli azaptan haber veriyor. Bütün bunlar kendilerine hiçbir fayda vermemiş, Allah'ın azabını onlardan geri çevirememiştir. Bira peygamberleri onlara apaçık delirler, kesin fikretler ve burhanlarla geldiklerinde onlara iltifat etmemiş, onlara yönelmemiş ve kulak vermemiş. Aksine kendi zanlarına göre sahip oldukları bilgiler sayesinde peygamberlerin getirdiklerinden mustane olduklarını sanmışlardı. Allah subhanahu ve teala onların düşmüş oldukları hallerden bizleri beri buyursun. Rahmetiyle cennetine koyduğun kullarının arasına bizleri de koysun. Elhamdülillahirrahmanirrahim.